İbrahim: Ya Rabb'i neslimden de önderler çıkar deyince Allah: Zalimler ahdime, nübüvvete nail olamazlar buyurdu. Biz Beytullah'ı insanlara sevap kazanmaları için toplantı ve güven yeri kıldık. Siz de Makam-ı İbrahim'i namazgah edininiz. İbrahim ile İsmail'e de tavaf edenler, itikafa girenler